Şeytan orijiniz minalahi rahman rahim. İni ve nasihatimizden nasihatimiz. Meyitullah ve müjde lâs ve müjde Ve eşhedu anî Muhammeden abduhu ve rasîl. İnşallah bu hafta İşticiyimiz konu, sohbetimizin mevzu'u dinde orta yolu tutmak. Yani dinde it itidar üzere olmak. Dinde itidar ve orta yol, insanın dinde aşırı gidip de Allah'ın koyduğu sınırları aşması ve ihmalkar davranıp da Allah'ın koyduğu sınırların gerisinde kalmasıdır. Dinde itidar, Peygamber aleyhisselatü vesselamın sirihetine sımsıkı bağlanmak, dinde aşırılık ise, onu aşmak ve ulaşmayacak şekilde ondan geride kalmaktır. Nasların gerektirdiği şekilde gereğince amel etmektir. İnsanlar, ibadette ve onlarla olan muamelelerinde onlara karşı ya gevşek, ya onlara karşı aşırı, ya da onlara karşı orta yolludur. Bakın Rabbimiz kitabında buyuruyor ki, en iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler onu. Bir topluluğa duyduğunuz kim sizi adil davranmamaya sevk etmez. Adil olun. Bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır buydu muayde suresinde. Adalet ve insafın azaldığı zamanımızda Müslümanın tüm işlerinde adalet öykülerle hareket eden selef-i Salih'in metoduna dönmesi gereklidir. Maalesef günümüzde Fikir ve yönlendirmelerin kaynağı şahsi çıkarlar. Bu çıkarlar sapnata haline geldiğinden dolayı sevilen ve bağrılan şahsların hatalarına göz yumulup muhalife olduğu kimsenin güzellik ve doğrularına da red edildiği bir hale gelmiştir. Ölçü ve kavramlar değişip birçok şey şahsların tekeline girip din onlarla anlaşılıp onların benimsettiği şeyler, benimsenip onların benimsemediği şey benimsenmediği bir şekilde bu şekilde anlaşılmış. Bundan dolayı da kaynaklar unutulmuştur. Tatsız, bu yüzden tatsız atışmalar olmuş. Bu tasar atışmalar boy gösterip, ya ifrat tefritine, boyutuna ya da tefrite kaçarak kişiler savundukları şahısları hep ön plana çıkarma hastalığının hasana girip ne yazık ki bu noktada boy göstermişlerdir. Allah için adaleti ayakta tutmak, dostları da düşmanları da olsa adaletle şahitlik etmek ve insanların arasında hak ile hüküm verirken, haklarını çiğnememek suretiyle onlara zulmetmemek <gülüyor> Müslümanların vasıflarındandır. Ya, ya. İmam Ahmed'in kitabında gelen bir rivayette i̇bn Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü buyuruyor ki, ey i̇bn Mesud insanların alimi kimdir bilir misin? i̇bn Mesud Allah ve Resulü en iyi bilendir buyuruyor. İnsanların alimi insanlar ayrılığa düştüklerinde herhangi bir meselede ayrılığa düştüklerinde hakkı görüp yani hakkı görüp o noktada hareket eden insandır. İnsanların halini. Yani insanlar ayrılığa düştüğünde hakkı göre, görüp ona göre insanları muameyeden insandır. Başkalarına duyulan kim ve nefretin onlara karşı haksızlığa serketmesi yasaklanıp bu noktada din bunu men etmiştir. Müslümanın başkaları hakkında doğru hükmü verebilmesi için Önce heva ve heveslerinden arınması gerekir. Bu şekilde haklarında konuşmayı arzu ettiği kimselerin güzelliklerini hatırlayabilir ve vereceği hükümde zulmetmez. İnsan hevasından konuşması da kişinin kalbini bozan mesellerdendir. Hevasından konuşmaz. Böylece kişi farkına varmadan hevasının kontrolüne girer, hevasının kontrolüne girdiği gibi Allah'ı bozduruyorlar yolundan da sapar. Ayette buyurduğu gibi Rabbimiz buyuruyor ki Ey Davut biz seni yeryüzüne halife kıldık. Allah'ın adaletiyle hükmet. Eğer heva ve hevasına uyarsan Allah'ın yok yolundan sapıtırsın buyuruyor. Diğer bir ayette Rabbimiz Ey iman edenler Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinin arkasından çekiştirmez. Biriniz Ölmüş kardeşin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun, şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok eskiyicidir. Hasan-ı Basri diyor ki, bidat ehlinin bile bir gıybetini yapmayız diyor. Yani bidat ehlin bile gıybeti olmaz buyuruyor. İnsaf ve adaletli, adalet kesinlikle elden bırakılmamalıdır. i̇bn Teymiye bu konuda bak şöyle buyuruyor, diyor ki, İnsanlar hakkında konuşmanın ilim ve adalet esasları üzerine olması gerekir. Yani bir insan hakkında konuşacaksan ilim ve adalet üzerine konuşman gerekir. Bidat ehlinin yaptığı gibi cehalet ve zulüm üzerine değil. Eğer bir insan hakkında konuşulacaksa adalet esasları üzerine konuşman gerekir. Bidat ehlinin yaptığı gibi cehalet ve zulüm üzerine değil. Kişi ve kişiler hakkında konuşacak olanın ahirette bunun hesabı bana sorulacak. Bilinciyle konuşması gerekir. Şu an ben burada konuşuyorum. Konuşmam burada kayda çekiliyor. Şimdi öyle bir bilinçli olmamız gerekiyor ki bizim her konuştuğumuz kayda alınıyor. Allah Subhane Teala Kaf Suresi'nde öyle buyuruyor. Kişi diyor bir söz söyler de diyor onun yanında onu yazan kaydın yazıcı bir melek hazır bulunmaz düşünün ki kardeşler devamlı yazılıyor her şey her şey kayda alınıyor yani bu şaka olsa gerçek de olsa hayatımızın hangi merhalesinde olursa olsun konuştuğumuz her şey kayda alınıyor melekler tarafından bu kayda alınıyor hatta geçen ahiret kitabını okurken kişi diyor öldüğü zaman diyor o iki yazıcı melek diyor o ölüye görünür ve ona derler ki eğer hayırlı bir insansa Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Bizi hep hayır meclisine götürdün. Melekler bunu öyle söylüyor. Bizi hep hayır meclisine götürdün. Bizi hep hayırlı insanlarla karşılaştırdın. Bizi hep hayırlı işler, hayırlı şeyler işitirdin. Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Eğer Ölen insan günahkar biriyse Allah senin iyiliğini vermesin, bizi hep kötü yerlere götürdün, hep kötü şeyler bize eşittirdin. hep kötü şeyler bizi gösterdin. Allah bizim vesilemizle senin iyiliğini vermesin diye ona o şekilde beddua ederler. Yani kardeşler bu, düşününce ki kişi burada yalnız başına oturduğu zaman e, gayrimeşru bir film seridiyor. Yani burada kendi gözlerine zulmettiği gibi, sağdaki soldaki melekler zulmediği gibi. Melek kendisine ayrılmıyor ki. Gıvvet anında melek de işliyor. Konuşmuş olduğu her sözde yalansa, melek bunun yalan olduğuna şahitlik yapıyor. Yani o yüzden kişi birileri hakkında konuşurken, meselemize döndüğümüzde her şey kaydı altına alınıyor. Ona göre konuşması gerekir. İbn-i dediği gibi adalet üzerine konuşması gerekir. İlim ve adalet üzerine. Zulüm üzerine değil. Ayşe Raddini'ne atılan zina iftirasında Allah subhanahu wa bu olaya karışanlar ve asılsız bu sözün yayılmasının büyük günah olduğunu bildirmiş ve ayette bak şöyle buyuruyor. Çünkü siz bu iftirayı gelişik üzeri birbirinizin ağzından alıyor ve haklarında bilgi sahibi olmadığınız bu uydurma haberi ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında çok büyük bir suçtur. Onu duyduğunuzda bu konuşup yayma, bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşa! Bu çok büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlarsanız, Allah bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır buyuruyor. Nur suresinde. Allah Resulü bu ilk hadisesinde başına geldiği zaman Ömer adıyla geliyor Allah Resulü diyor ki Ey Allah'ın Resulü diyor Allah subhanahu teala senin diyor, nalinin altındaki pisliği bile sana haber veriyor. Nasıl oluyor bu mesele? Sünnet kitaplarında geldiği gibi Allah Resulü namaz kılarken birdenbire <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ay kapısını çıkarıp namazdayken atıyor. Onu göre bütün ashab herkese namazdayken ay kapısını çıkarıp atıyorlar. Namaz akabinde Allah Resulü siz diyor neden bunu yaptınız? Ey Allah Resulü, sen söylemiştin ki imam uyulması içindir. Sen namaz iken böyle gördük, biz de bu şekilde yaptık. Peygamber S.A. buyuruyor ki Cebrail diyor bana ayağın altında bir pislik olduğunu söylediğin için diyor ben namazdan bunu çıkardık izah et. Hatta bu de Bunu bildiğinden dolayı Allah Resulü'nün ilk hadsesinde bu meseleyi söylüyor. Allah diyor, senin ayağın altındaki pisliği bile sana kadar verdi. Mahkak Rabbim diyor bu noktada hükmünü indirecektir diyor. Ama burada herkes bir imtihan halinde. Bak bir imtihan halinde. Böyle bir mesele var ve insanlar da almış başını bu mesele hakkında konuşuyor. Herkes konuşuyor. Bu konuşmadan kendini belli edenler de var. Ne dedik? Sohbetimizin konusu ne dinde orta yollu olmak. Allah Resulü'ne vahi gelmediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bak işare ediyor. İşare etmiş olduğu bir kişiden bir tanesi Ali radiyallahu anh var. Bir tanesi oğlu Zeyd. Gidiyor. Ayşe radiyallahu anh'ın hizmeti meselesi cariyesi Berire'ye gidiyor. Ey Berire diyor. Sen diyor Ayşe'de herhangi bir olağan bir şey gördün mü yani? Kendi durumu haricinde başka bir şey gördün mü? Ne diyor Berire? Berire diyor ki ben de görürsem yörsem ancak şunu söylerim diyor. Hazreti Ayşe diyor, kalkar diyor mesela hamur yoğurur da hamuru yoğurduktan sonra diyor ocağa dalar. Keçi geldi diyor o hamurun diyor, Benim ondan başka gördüğüm bir şey yok diyor. Olan farklı bir şey. Şimdi bu noktada işte insanlar hakkında konuşurken ilim ve adaletle konuşmak gerek. O yüzden ne diyor Rabbimiz? Bu meselede insanları uyarıyor ve büyük bir suç olduğunu söylüyor. Kişinin kalkıp da asılsız bir, bir haberi duyup da bunu ağızdan ağza sürüklemesi. Buhar ve Müslüm'ün yaptığı rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Kişiye her duyduğunu söylenmesi yalan olarak yeter. Kişiye her duyduğunu söylemesi yalan olarak yeter. Akabinde Mugre'de gelen bir rivayette Mugre radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü bize denildi. Dediği gibi söylerden bizi nehyetti. Farınken sen hakkında böyle dedi. İşte bunun için böyle denildi. Dedi ve denildiden bizi Allah Resulü men etti. Niye? Bu deli hoda yol açtığından dolayı. İşte bu tür şeylerden yani kişinin kendini beri kılması gerekiyor. Nefsi arzuları değil de şeri bir maslata binaen kişiler hakkında tenkitte bulunmak ilimle ve bunun yanında Selevi insaf ve adaletle yolda olur. Yoksa ayette buyurduğu gibi bir topluluğa duyduğunuz kim sizi adil davranmamaya itmez. Adalette olun. Allah korkusuna daha çok yakın olan bir davranıştır bu. İbn Kayyim rahimeullah ise şöyle diyor: İnsanların görüşlerini taklit taklitten kendimizi kurtarmadıkça ümmetin bedenini kemirip onu düşmanların aşağılayacağı kadar perişan duruma düşüren amansız hastalıklara katkıda bulunmaktan başka bir şey yapmış olmayız. Müslümanlar arasında vuku bulan Aynı zamanda fırkaların da çıkmasına yol açan ve bu fırkalar arasında şiddetli tartışma neden olan ihtilafları araştıran bir kimse bu ihtilafların sebebini ya körü körüne taklit olarak görecek ya da tutulmuş oldukları hocalarını şeyhlem aşırı sevgilerinden kaynaklandığını görecektir diyor. Yani bu tutumun sebebi ya körü körüne taklitten ya da aşırı sevgiden kaynaklanıyor. İmam İbn Hiperman ise şöyledir. Ayak takımını adil gören ve bunu normal karşılayanlardan değiliz. Bize muhalif diye bir kimsenin itibarını da zedelemeyiz. Onu küçük düşürmeyiz. Herkese hakkını verir, her hin, her insana hak ettiği sözlerden nasibini de söyleriz. Yani adil ayak takımı insanları adaletli bir şekilde görmeyiz. Onları normal karşılamayız. Ama bize muhalif diye de insanları kötülemeyiz. Yani bu noktada bak, adalet ölçülerine bak. Uyulması gereken bu. Bizim selefimiz öyle diyor. Burada kişilere karşı duruş ve konuşmalar Kur'an ve selef salihinin anlayışına uygun bir hareket tarzı olmalıdır. Yoksa heva ve arzulara göre değil. İlimle, adalet ve insafla kalplerdeki soğukluklar giderilip vahdetin, birlikten oluşması gerekir. Ve kişilerin bu noktada çaba sarf etmesi gerekir. İşi hususumete götürmen hiç kimseye bir faydası da yoktur. Mesela bir adam dese ki ben bütün gece ibadet yapacağım. Niye? Namaz en faziletli amel. Ben gece uyumayacağım. Bütün gecemi namaza ikame edeceğim. Biz bu adama deriz ki bu adam dinde aş bu adam dinde aşireye gitmiştir. Nasıl deriz bunu? Allah Resulünün mesela Aşı'dan gelen rivayette üç kişi geliyor, peygamber sallallahu aleyhi ve yapmış olduğu amelleri soruyor. Bunlar bakıyor ki yani biz bu tür amellere ulaşamayız. Ne diyor bir tanesi? Ben diyor, bütün gece diyor, ibadet edeceğim, hiç uyumayacağım. Öteki diyor ki, ben diyor, hayatımı hep boruşla geçireceğim, hiç, hiç iftar etmeyeceğim. Öteki de diyor ki, ben diyor kadınlarla hiç evlenmeyeceğim. Bu sözler Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a ulaştığı zaman, bazı insanlara ne oluyor ki? Şöyle şöyle diyorlar. Ben namaz kılarım, uyurum da, oruç tutar, iftar ederim, kadınlarla evlenirim de. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Şimdi bu aşırılık karşısında Allah Resulü teberri etmiştir o insanlardan. Din aşırılığı yasaklıyor. Bak mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e gelen hadiste aşırılar diyor, helak oldu üç defa tekrarlıyor. Aşırılar helak oldu. Aşırı gidenler helak oldu. İhmalciliğe gelince o benim nafile ihtiyacım yoktur. İhmalci insana gelindiği zaman. Bana farzlar bana yeter. Benim nafile kılmama gerek yok. Bu insanda bu oluşan bu sözler, bu yapı ileride bunun farzları da terk etmesine sebep olur. Bak birileri ifrat boyutunda, birileri tefrit boyutunda. Biz her gün 5 vakit namazda bak 40 defa Fatiha suresinde okuyoruz. Fatiha suresinde hangi dua yapıyoruz? Yarabbi diyor, sapmışların yoluna değil, hidayet verdiklerin yoluna. Sapmışlar kimlerdi? Yahudi ve Hristiyanlar. Yahudiler aşırıya kaçtılar. Hristiyanlar ise tembelliğe, gevşekliğe düştüler. O yüzden bu noktada Allah Resulü'nün buyruğu gibi aşırılar helak oldu. İhmalciye gelince de ''Bana nafile gerekmez, ben sadece farzlarla kendimi ifa ederim.'' deyip de bu adam da ileride farzları da bile ihmal etmesine sebep olur. Mutedil insan ise Peygamber s.a.v ve ashabının yolunda o sürekli devam eden adamdır. Onların gidişatında o yolu olan insanlardır. Mesela Hazreti Ali buyuruyor ki, ''Bir insanı diyor, seveceksen ölçülü sev.'' Niye? E, ''Yarın o adama kızabilirsin.'' Bir adama kızın zaman da ölçülü kız, yarın o adamı sevebiliriz Yani burada dengenin çok hassas, o tarazi dengesinin çok hassas kurulması gerekiyor. Ne çok aşırı bir sevgi, ne aşırı bir ilgi. Yani burada ölçülü bir şekilde sevmek gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın en sevdiği din, musamakar ve fıtrata uygun olan hanifliktir, diyor. Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse ona yenik düşer. O halde orta yolu tutunuz. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışınız. O zaman size müjdeler olsun. Günün başlangıcından, sonundan ve bir miktarda geceden faydalanınız buyuruyor Allah Resulü Buhari'de. i̇bn Hacer, Fethullah bu hadisin şehrini yaparken diyor ki, Din kolaylıktır sözü, İslam dininde kolaylıklar bulunduğunu, diğer dinlere müsaade de kolay olduğuna nitelendirilmiş. Çünkü yüce Allah önceki ümmetlerde bulunan bir takım ağır yükümlülükleri bu ümmetten kaldırmıştır. Bunun diyor en büyük örneği önceki ümmetlerin büyük günah işledikleri zaman onların diyor tebesi kendilerini öldürmeleriydi. Ben bunu okuduğum zaman aklıma bu Japonların şeyleri geldi. Hanedelerin mesela bu Japon samurayları bir hareket şey yaptıklarında yanlış bir şey yaptıklarında ve diyelim şu yaptıklarına bir hareket yapıyorlar, kendini öldürüyorlar. hani ona bir bağlantı kurdum artık, ne kadar bağlantım doğru ve yanlış bilemiyorum ama yani önceki ümmetlerin tövbesi onların kendilerini öldürmeli büyük günah karşısında. Bu ümmet ise Allah bu ümmete ne vermiş? Bir de o tövbe günaha dönmemeyi, tövbe istihbar etmeyi. Bu ümmete de bu yükünlülüğü yüklemiş. Ne yapacak bu adam? Tövbe edecek, bir de o günaha düşmeyecek pişmanlık duymaz. İmam Ahmet'in sahih olarak yaptığı rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, dininizin en haylısı, en kolay olanıdır buyurmuştur. Hac suresinde ise Rabbimiz, din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Babanız İbrahim'in dini de buydu diyor. Hac suresi 78. ayet. Dini aşmak isteyen kimse ona yenik düşer. Bu şu anlama gelir. Bir kimse dini amellerde denileştiği halde yumuşaklı, Musa musamakar olmayı, tevazuyu terk ederse aziz duruma gelir. Amel etmekten de geri kalır ve ona yenik düşer. İmam-ı Şafii Rahimullah'ın dediği gibi, kişide öğrenmiş olduğu ilmi diyor, tevazuyla, ahlakla, süslemezse diyor o ilimden haydi yoktur. i̇bn Hacer bu rivayeti şerh ederken diyor ki, biz de diyor, bizden öncekiler diyor, dinde diyor, aşiree gidenlere hep yarı yolda kaldıklarını gördük. Aşiree gidenleri biz de bizden hep yarı yolda kaldıklarını gördük. Biz de gördük. Yani eski kardeşler bilir, dinde öyle aşiree giden kardeşler vardı ki, hepsi yani dinin tebiri itirir. Öyle bir kardeşimiz vardı, şu an kendisi gelip gitmiyor. Bu adam o kadar şey ki, ben diyor öğleye kadar bir iş bulacağım. Öğleye kadar dünyalık için çalışacağım. Öğleden sonra da işte ahiretim için çalışacağım. Şunu yazacağım, şunu çizeceğim. Öyle bir iş buldu. Sabahları giriyordu. Ve kendisi de hani çalışmaya yani o noktada ihtiyacı olan biriydi. Çoluk sahibi. Kendisini biz uyarıyorduk. Hem yani böyle yapma. Yani Senin böyle bir şey yapman, sana bir şey kazandırmaz. Sen önce yani kendi sorumluluk halinde tasarrufun olduğu bir şimdi sen dini yaşamaya çalış, aşırıya gitme. Kendisini defayen uyardık. Ama bu ne yaptı? Tam tersine, kendince benim sevmiş olduğu bir tahfa yolunu gözeterek kalktı gitti, öğleye kadar bir iş buldu, öğleden sonra da başlıyor yazmaya, çizmeye. O noktada bir baktı ki, habire kendi kendince bir şeyleri şey yapmaya çalıştı, olmadı. İhtiyacı var, ondan sonra insanların eline düştü olmadı en sonunda birden bire dinden de soyutlanıp gitti. Yani şu an duyuyoruz ki yani cuma namazlarını bile dahi kılmıyor. Yani o yüzden Allah Resim buyuru gibi aşırılar helak oldu. Aşırı olmayacak. Bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhar'da gelen bir vakitte sabah namazlarından çıkıyorlar. Bilgin sahabe de ta ileriden Hişeddiyanı işliğin tarlasına gidiyor. Oradan bir tanesi diyor ki ya diyor bu diyor bu kadar bir gücünü, kuvvetini iştihakını duyan Allah'ın dinine harcasa daha hayırlı olurdu. Bunun diyorlar bir kardeşi var. Gece gündüz ibadet ediyor, Geceleri ibadetle namaza geçiriyor. Gündüzleri oruç tutuyor. Yani bu şeyde çok salih bir insan. Allah Resulü buyuruyor ki peki diyor o insan diyor o kardeşi geçimini neyle sağlıyor? Diyorlar ki bu giden kardeş. ona bak. Peygamberimiz diyor o ondan daha etti Ne diyor Davut'a? Davud'a diyor, el daha hayli bir şeylerle biz rıslandırmadık. Kişinin el eğmeğiyle Kimseye muhtaç olmayacak. Allah'ın hakkını gözet ki Allah seni sersin. İnsanların elinde oluna göz dikme ki insanlar seni sevsin. Ölçü bu. İnsanların elindekinde gözün olmayacak. Allah'ın hakkını da gözeteceğim. Ne oldu? Bu şekilde bu kardeşimiz ayrıldı şu an cuma namazı bile kılmıyor. Defen uvar rağmen i̇bn Hacer'in dediği gibi biz de diyor bizden öncekiler diyor aşırı gidenler hep ordu yolda kaldıklarını gördük. Vallahi ne biz de gördük. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'a en sevimli olan amel az da olsa devamlı olan. Bak az da olsa devamlı olan. Siz usanmadıkça Allah subhanahu aleyhi usanmaz buyuruyor. Ama sizin için Allah'a en sevimli olan amel az da olsa devamlı olan. Diğer bir hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Siz diyor bu işe mübalağa ile ulaşamazsınız. Dininizin en hayırlısı kolaylık olanıdır. Şimdi mesela burada Bu hadislerden bize ruhsatdan esas alınması gerektiği bildiriliyor. Bir adamın mesela kalkıp da tevmin ederekten Abdest alması Bu noktadan ibadet yapması gerekirken bu adam aşırıya karşı illa suyla alacak. Ama sonra ona rahatsızlık veriyor. Mesela bu hadisi oluyor Allah Resulü zamanında seferdeyken sahabelerden bir tanesi cünüp oluyor. İki grup diyor ki biri diyor bu diyor temin yapsın, biri diyor ki yok diyor bu illa mı Adamın da başında razı yara var. Adamı zor görüyorlar, adamı zorla bu aptı yani suyla yıkanıyor, adam vefat ediyor sahabe. Allah Resulü'ne gelip de olay intikal ettiği zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, onu diyor, öldürdünüz diyor ona diyor temin yapmayı söyleseydiniz de diyor. Şimdi bak aşırılık burada kalkıp da kişi sül alması gerekiyorsa din kolaylık dini. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi gücü yeten ayakta namaz kılsın. Gücü yeten oturarak namaz kılsın. Gücü iten imayla namaz kılsın. Bu güç meselesi. Allah subhanatelah insana gücünden fazlasını yüklemiyor. Kişinin gücü ne yetiyorsa Allah onu ondan sorumlu tutuyor. O sahabenin Razıdan dolayı Ferdin yapması gerek. Öteki başka birinin hiçbir razı yokken usulde sülh habes alması gerek. İşte bu, bu noktada yani kişi zararlığı ve fayda olan şeyin noktasını hareket etmesi gerek. Buharide gelen rivayette Allah Resulü sallam basat diyor adil olan insandır diyor basat olan orta yolla adil insan odur. Bir örnek verelim inşallah bir örneği soracağım sizlere siz de iyice dinleyin. Şimdi üç adam düşünüyor ki, biz burada üç kişiyiz, önümüzde bir tane fâsık var. Fâsık kim? yani aşiker günah işlediğine insanların şahit yaptı. Adam iman etmiş bu dine günah işliyor. <gülüyor> Diyelim ki bu adam üç kişinin önünden gidiyor. Bunlardan bir tanesi diyor ki, ben bununla konuşmam, ben buna selam vermem, ikram mesleği ikramını yemem. Onunla oturmam, onunla gezmem, onunla kalkmam. Onla bir şey işaretlemem, hiçbir şey yapmam. İkincisi de diyor ki: Ben ona selam veririm. Onun ne isim olduğunu yerim. Davetini icabet ederim. Otururum, kalkarım. Ben diyor benim nazarımda diyor salih bir insandır. İkincisi de böyle diyor. Üçüncüsü de diyor ki: Ben diyor imanından dolayı onu severim diyor. Fasıklığından değil, imanından dolayı onu severim. Eğer diyor faslına artacaksa bir ondan ayrılmam. Eğer diyor fasıklığı artacaksa ondan ayrılmam. Ama onu kalkıp da evri bir mağruf noktasında yalnız bırakmam. Şimdi biz bu üç kişiyi alalım. Bu üç kişiden aşırı giden orta yolu olan ve ihmalci hangisi? Hangi kardeş söyleyecek mi? İnşallah sözü giderim bu sohbete. Üçüncüsü doğru olan. Üçüncüsü dinde orta yolu gidendir. Vasat, Vasat olandır. Ben diyor, imanından dolayını severim. Ama kalkıp da her dediğine, her şey yaptığına gitmem. İhmacı olan hangisi? İkincisi. Ne diyor? Ben diyor, selam veririm, davetine icabet ederim, otururum, benim nazarımda salih bir insandır. Yani bu noktada aşırılı, yani ifrat ve tefrit boyutunda orta yol tutmak gerekiyor. Orta yolu olmak gerekiyor. Din aşırılıktan bizi yasaklamış. Yani şu anki, Dünya yüzeyindeki Müslümanların düşer olduğu meselelere bakın meselelere bakın bunlar hep ifrat ve tehrit boyutunda Müslümanların başına geliyor. Yani şu an eğer kalkıp da gelin kafiye gelip de Arap Yarımadası'ndaki Müslümanlara şey yapmışsa muhakkak aşırılık ve şeyden ifrat ve tehrit <gülüyor> boyutuna gelmiş. O yüzden biz namazımıza kırtaba taba gün Allah'a yalvarıyoruz ya Rabbi sapmışların yoluna değil. Bizi hidayet verdiklerinin yoluna. Hidayet diye Allah'a dua ediyoruz. Yani bu noktada aşırılığı aşırı din yasaklıyor. Aşırı olmayacağız. İnsanlar hakkında aşırı konuşmayacağız. İnsanları ne çok üst seviyeye çıkaracağız. Bak Sellem'in Adva diye devesi var. Ebu Davut'ta geliyor. Bu deveye geçen hiç kimse yok. Yani deve ismiyle un yapmış. Bir gün çölden bir bedeli geliyor. Allahü Selamın devesiyle yarışa tutuşuyorlar, geçiyor. Peygamber Seli Selamın devesini geçiyor. Hatta rivat ediliyor diyor, advanın diyor gözlerinden diyor yaşlar gelmişti diyor. İnsanlar tabi böyle biraz mahsulleşiyorlar yani. Çölden bir tane dev bedevi geldi, Allah Resulün diğer şeyler, Allah Resulü'nün devesini geçti. Peygamber Seli Selam buydu ki insanların mücetliğini alçatması Allah'ın üzerine bir hükmdür. Bir diyor. Allah alçaltır. Kim birini yücretmişse Allah onu alçaltır. Yüce ve hakim olan Allah Subhanahu ve Teala'dır. Yani bu noktada her çıkışın bir inişi var. Yani bu noktada işte bak bunda bile ifrat ve tevhidden kaçınacağım. Basit. Yani bu adam mesela tevhid-i meselelere bakın, insanların düşmüş olduğu bütün meseleler yine ifrat ve tevhid boyutu. Aşırı sevgi, aşırı yergi. İsa Aleyhisselam'ı düşünün. Aşırı sevenler kim? Hristiyanlar. Aşırı yerenler kim? Yahudiler. Bak hep ifrat ve tefrit buydu. Şeytan daima insanı ya ifrat ile ya da tefrit ile tefrite düşünmek için gözetler. Halbuki selamet ne ifrattadır ne tefritlerdir. Selamet orta yoldanır. Yine bir örnek daha verelim. Düşünün ki üç tane adam var. Bu üç tane adam bir tanesi hanımını çok seviyor. Hanımının sözünden dışarı çıkmıyor. Yani hanımı ne dese dediğini iki etmiyor. Bir elini ve soğuk suyu suya koymuyor. Hanımı da onu hiçbir fazilete teşvik etmiyor. Hanımı gel gel dese gel git git. Şunu şöyle yap, yap yapma yapma. Yani şu an, bak günümüzdeki aile saadetlerine bakın, yaşantılarına bakın, ailelerin boşanma şeylerine bakın, vallahi ne billene yine ifrat ve tebrik Aynı şey. Adam ya annesini çok seviyor, annesinden dolayı hanımına buz ediyor, zulm ediyor. Ya hanımını çok seviyor, ondan dolayı anne ve babasına zulm ediyor. Denge yok, orta yol yok. İşte bunlardan bir tanesi, hanımının bir dediğini iki etmiyor. Gel gel, git git, Hanım ona hiçbir fazilete teşvik etmiyor. Hiçbir günahına ses çıkarmıyor. Bir tanesi bu. İkincisi ise hanımını insan yerine koymuyor. Hizmetçiden daha aşağı. Aşağıların aşağısı. Sevmez, Adam alıp karşısına konuşmaz, oturmaz. Yani kendisi mükemmel, mükemmelmiş gibi karşısındakilerin mükemmelinin olmasını ister. Bunu devamlı hep hakir bir şekilde... Yani üçüncü bir sınıf insanmış gibi görür. Üçüncüsü ise, üçüncü bir adam ise, Allah ve Resul'ün hükmü doğrultusunda hanımına o, o gözle şey yapar. Bakara suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? Erkeklerin hanımlar üzerinde hakları olduğu gibi, hanımların da erkekler üzerinde hakları vardır. Yani herkes bunu gözetmek zorunda. Nedir üçüncüsü? Mümin erkekler mümin kadınlara boğaz etmesin. Hayr taraflarını göreceğiz. Sizin en hayranınız hanımına en iyi davrananızdır. şu kadın emanetçi, almışım baba ne getirmişim bu tarafa. Ya şimdi, şimdi eve gitsek. Geçen bir tanesi böyle erkeklik olsun diye ben anlatıyor da, vallahi diyor bana diyor bir şey yaptı diyor. Bele bir de bir sokak arduazıyla konuşuyor. Akşama kadar diyor ben diyor onu diyor kapını küt cesine yatattırdım. Yani erkeğin maceranı gösteriyor. Kadını sokmamış, yani o gece şeyinde yatar. Niye? Yani istediği bir şey olmamış diye. Ya Allah'tan korkuyor. Ya Allah'tan korkuyor. Ya duysak ki ya arkadaş, yani biz kızımız olanlar düştüydük ki, yani bir tanesi kızımıza böyle yapmış. Yani kızımıza böyle yapmış. Ya o gece o babanın gözüne uyku girer mi ya? Yani mesela arkadaş, sadece yani sen o şey ne değil ki? Yani bu noktada, yani kadın erkeğe muhtaç. Yani fiziki olarak arkada seni al dedip de yani kalkıp da senin ağzını burnunu kırıp da kendisi yatağı yatağı da seni orada diktiremez ki. Yani o yüzden işte burada ilim, ilmi teymenin dediği gibi ilim ve adalet ve hükmetmen gerekiyor. Bak buradaki ilim seni o kadına zulmetmeni etmeni önüne yönüne geçiyor. Sen biliyorsun ki sizin en hayrınız, işini en hayrı davranası, bak bunun önüne bu geçiyor. Yani gıcık aldığın bir kadın bile olsa zorla endendirilmiş bir kadın, ama ne diyor Allah Resulü hayır taraflarını gözet. Yani kötü tarafları olsa muhak hayır tarafları da var. Bak ilim onun önüne geçiyor. Senin zulm etmenin önüne geçiyor. Kişi kazandığın malı korur, ilim ise kişiyi korur diyor Allah Resulü. Sen şu an bir araba ça çalışıp bir araba varmışındır. Arabayı çalmasın diye alarım takıyorsun, garaj yapıyorsun. Yani gece bir tane alarım çalıştırıyorsun lan ama kalkıyorsun perde açıyorsun acaba arabaya biri bir şey mi yaptı? Ama öğrenmiş olduğun ilim ise seni koruyor. Bak ne yapıyor? Şimdi Allah Resulü buyuruyor ki din muamelattır diyor. Bak din muamelattır. Kısa özle bir hadis. Kime karşı? Allah'a karşı. Kişinin Allah'la olan muamelat. hareket. Sonra peygamberine, sonra anne babasına, sonra eşine, çocuklarına, komşularına, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın akrabaya, uzak akrabaya. Yani bu noktada din muamelattır. Şimdi bir adamın çok takvalı olması düşün ki yani Ahmet geceler sabahlardan namaz oluyor. Bana ne? Onun namaz kılması beni ilgilendirmez. ki. Ben Ahmet olan tutumuma, hukkuma bakarım. Ahmet benimle konuşan yalan söylüyorsa, Ahmet söz üzerinde halde sözünde durmuyorsa, Ahmet hep beni yarı yolda bırakıyorsa Ahmet kusura bakmaz. O kıldığı namazı kendisine. Ben kendimle olan tutuma bakarım. Yani bu noktada işte din, bu noktada bundan işte, din muamelattır. İnsanlara ilim ve adalet yükletmemiz gerekiyor. Cam-i Suhar'da gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler dinde aşırı gitmek helak oldular. Buhar'da gelen rivayette Allah Resulü yine buyuruyor, İfrat ve tefrikten sakının. Aşırılıktan ve gevşekten sakının. İfrat, bir konuda aşireye gitmek ve haddi aşmak, taşkınlık yapmak. Tefciktir ise, bunun tam aksi tembellik, gevşeklik, gerekeni ihmal etme ve önem vermemektir. Yani kısacası, belirlenen şeyin ötesine geçmek. İfrat, belirlenen şeyin gerisinde kalmak, tefrit. İfrat, kısaca özeti bu. Yani belirlenen bir şeyin ötesine aşmak, ifrat, gerisinde kalmak ise tefrit. Din Allah Resulü ki işlerin en iyisi vasat olanıdır. Vasattan ayrılıp aş, aşırıya gideni din mağlup eder buyuruyor. Ne kullandığımız bir hadis var. Kim dinde acele ederse din onu galabeye şartlar. Bakın Hazreti Aşer rivayet etmiş olduğu bir rivette, Allah Resulü diyor iki işten birine diyor er diyor mecbur edilmediği diyor kolay olanı seçerdi Hazreti Ayşe. Kolay olan hangisi ise onu seçerdi. Gebiri ve yine diyor ya aşire Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor kendisine diyor emredilmedikçe diyor ilim diyor ehli kitaba muvaffakat etmeyi severdi diyor yani onu nokta kendisine emir gelmedikçe ehli kitaba Yahudi ve Hristiyanlara muvaffakat etmeyi diyor, severdi diyor o yüzden kardeşler yine aynı şeyi söylüyor da şeytan daima ifrat ile tevhid ile insanları o şey düşünmek ister o yüzden ki selamet ne ifratta ne tebrikte. Selamet orta buldu. Allah-u Sûnâhu Aleyhi buyurduğu gibi böylece sizi orta bir ümmet kıldık. Ki insanlar üzerine şahitler olasınız diye. İmam Ahmet'in rivet ettiği bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam doğrusu dininizin en haylısı, en kolay olanıdır. Doğrusu dininizin en haylısı, en kolay olanıdır buyurmuştur. Evet kardeşler. Hayata yönü belli, amacı net, yolu çizilmiş olan dengeli bir kişinin oluşması çok önemli. Yani bir insanda Müslüman şahsiyetinin oluşması çok önemli, dengeli bir kişinin oluşması çok önemli. O, onun için kişi yalnızken veya toplum içindeyken sevinçli veya üzüntülü anında, öfke anında, kırgınlık anında, halinde, küçük ve büyük amellerde bulunduğunda ölçülü, itidalli ve orta yolu olmalıdır. Bunlar kişinin karakteri kişilik yapısı için dengeli olmasının bir şartıdır. Dengeli olacak net olacak doğru olacak Şimdi kalkıp da kendini farklı göstermenin bir anlamı yok. Kimi kandırıyorsun? Yani sen kendini kandırmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Dinin sana emrettiği çizgiler belli. Kendince bir takla belirsem kendince bir ihlas ortaya atma. Kendi kendine hayal kurma. Ölçü belli. Kendine ızrar çektirme, kalkıp da bu ızrar çektirme kendi ailene de, şimdi bir adam dengeli değilse, bu ailesine yansıyor. Çoluk çocuğuna yansıyor. Şimdi kişilik bozdu, çocuktan babaya geçiyor. Niye çocuk babasına gözünü açıyor? Bizim bir arkadaş vardı, geçen bir mesele oldu, adamın biri daha yeni içeriden çıkmış. Okuldayken iki tane, yani çocuk 8-10 yaşında kavga etmişler, okulun hademesiyle. Çocuk da okulun hademesi, oğluna tokat mı atmış, ne yapmışsa gitmişler, haber vermişler okulun hademesine, okulun hademesi gelmiş. O da almış e, baba, dayanamamış çocuğa bir tane vurmuş. Diyorlar ki işte, görüntü tanıkları, işte yerdeyken de çocuğa vurdu. Bunun üzerine, e, baba şimdi maço, içeriden çıkmış, bir havası var, bir şey var. Çocuk ağlıyor ağlayı, ağlayı babasının ne gitmiş. Şimdi babası bir hışınla geliyor. Şimdi babası biraz yani psikopat şeyde bilinen biri. Bu psikopatlığından dolayı polise haber verilmişler. Polise gelmiş. Şimdi içeride yurucuna var okulda. Geldiler bize dediler. Geldiler ya siz de belki tanıyorsunuz. Sizin mahallede oturuyor. Ya işte yani, gidin bir konuşun. Biz de işe gidiyorduk. Bir kardeşle kalktık. Okula gittik, baktım müdürün odasında. Müdür bizi gördü, senin için müdür de istemiyor böyle olayı. Yani hademe gariban bir... Yani Bursa'nın elimde kalacak, öyle biri. Yani Bursa'nın bize dönün acırsın, yani ben bu adama niye vurdum? Şimdi müdür bizi gördü, izin istedik müdürden. Arkadaşı öteki müdür elimiz odasına aldık. Dedik arkadaş, valla biz yani... Alçalım işte Ahmet hakkında senin şefaate geldik yani. Yani bu adam arkadaş bir şey yapma, böyle böyle bir adam. Yok diyor. Ben diyor, işte ben böyle bir adamım diyor. Şimdi adımda bir de ağızlar var. Ben de eğer çocuğumu bugün savunmazsam diyor, çocuğum benim hakkımda ne düşünür? Diyecek ki, babam böyle bir mesele beni savunamadı. Ben diyor, çocuğumun psikolojisini bozamam. Şimdi karşısındaki onun gibi böyle, yani eşit düzeyde biri olsaydı, o da böyle psikopatın biri olsaydı, tabii konuşmalar farklı olur. Belki okula kadar gelinmezdi bile. Her yani işte araya, işte birileri girerdi, yapmacıktan herkes barışırdı. Ama şimdi karşıdaki insanın, zayıf forması şimdi bu insanı kalkıp da yani cümleye bak. Ben büyüşerdi ben diyor çocuğu nasıl edeceğim? Şey çocuğuna nasıl bakacağım? Ulan be adam. Oğlum sen çocuğuna zaten bakamazsın ki. Sen de içeri yeni çıkmıştı. Senin onu açıklamasını çocuğuna yap. Adamı ne yaptı? Sabahtı kadın olacak gibi biri biz çıktık. Yani şu an bekliyoruz ki bu adam ne zaman o adam yakalayıp da döyecek. Yani o adam da haber göndermiştimiş. Yani geçen artık ben düşündüm artık yani. Ne anlatası olsun. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi bu noktada ha, işte sen insanlara de şey demez. Sana, senin gücün yetiyor diye insanlara zulüm edemez. Gücün hanımına yetiyor diye hanımına zulüm edemez. Gücün annene yetiyor diye annene zulüm edemez. Öyle şeyler duyuyoruz ki adam annesini duyuyor. Ulan be adam ya. ya o toprağa altına gireceksin ya. Sen bunun hesabını nasıl vereceksin ya? Vallahi ne dün Ankara'daydık. Bir tane amca saat birden biz 7.9'dan ayrıldık oraya kadardı. Adam böyle ihtiyaç böyle 80 85 yaşlarında vallahi ne böyle gözlerini yani hatiplerden bile ayırmıyordu. Şimdi ister istemez yani muhakkak ya bir kardeşin tabi ben bu şu an e, yorum yapamam da ya bir kardeşin babasıdır ya bir şeysidir. Ama vallahi ne bakıyordum içimizde en dikkatli hatipleri dinleyen o. Şimdi biz kardeşler yaş ortalamamız artık hani bakayım da böyle 25 30 daha da içimde var. Vallahi var ya, elimizden gidenlere hasretlik çekeriz, aklımızı başımıza alalım. Sağdaki soldaki melekler takır takır takır takır yazıyor. Vallahi yarın mahşede bunun hesabı var. Baktıklarımızı onlar görüyor. İşittiklerimizi onlar duyuyor. Yaptığımız her şeyde bunlar şahit. Ve çok adil şahitler. Ne bir şey eklerler, ne bir şey çıkarırlar. Yani onlarda ifrata ve serfitte düşme yok. Direkt ne görürseler, takır takır yazarlar, seni burada gördüler yazarlar, hakkında dua ederler, seni giderler başarıyla yörenler yine hakkında yazarlar, öteki tarafta eğer hayli biri değil, sen beto ederler. O yüzden aklımızı başımıza alalım. Geçin dünya hayatı. Yani o yüzden elimizden gidecek olanlara hasreti çekmeden Rabbimiz inşallah bizi bu noktada orta üzerine kısın, Rabbimiz bizi aff ve mahvret etsin, Rabbimiz bizi bize bırakmasın, Adaletiyle, rahmetiyle bize hükmesin, bizi cennetine koysun. Sohbet önce bir kardeşlerle böbrek, nakli mı yok? Böbrek, ameliyat. böbrek ameliyatı geçiriyor, bizden doğa Rabbim kardeşimize şifa versin, onun evet. fattından evet. şifa indirsin inşallah. Evet. Yani o noktada Allah evet. subhanahu ta'ala ayaklarımızı sabit kılsın. Evet. Vallahi yani kardeşler zaman geçiyor. Zaman geçiyor. Nuh aleyhisselam 950 sene yaşadı, ölüm meleği gelip de onun ruhunu kazdedeceği zaman Gölüm meleği soruyor. Sen diyor dünyayı nasıl buldun? Ben diyor dünyayı iki kaplı bir gibi buldum. Birinden girdim birinden çıktım. Bunu söyleyen 950 sene yaşamış bir peygamber. Bizim buradaki yaş ortalamamız bu ümmetin yaş ortalaması 60 ile 70. Uykuyu çıkar bir haftaki sohbette de dediği gibi uykuyu çıkar onu çıkar bunu çıkar vallahi kardeşler 15-20 sene için ebedi ateşte yatmaya değmez. Yani ebedi ateşte yatmaya değmez. Yani o yüzden Rabbim bu postu yakmadan cennete atmamızı bize nasip etti. Bu elhamdülillah Rabbel alem. Haydi abi